Kursu Başlıyor Merhaba ben Mimar Sinan'dan Gizem Ben Galatasaray'dan Sen Nur. Ben Marmara'dan Cansu Hepinize hoş geldiniz diyelim öncelikle programımıza. Bizler üniversiteden öğrenci, öğrenciler olarak her cuma 19 ile 20 saatler arasında NoRadyo'da Balporsu yayınını yapıyoruz. İlk yayınımızı geçen hafta gerçekleştirdik. Bu hafta ikinci yayınımızda sıra. Ee, o zaman da belirttiğimiz gibi belirtmemiz gereken ilk şey ağımızın oldukça geniş olduğu. Bu programı sadece biz yapmıyoruz. Bütün arkadaşlarımızdan üniversiteleriyle ilgili haberler, program önerileri ve... E, Pardon konu önerileri ve varsa okullarındaki özgün gruplardan kayıtlar bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz adresler Twitter ve Facebook Balporsukları ayrıca Nor Radyo ve Balporsukları Balporsukları@gmail.com. Bu haftaki programımızın dosya konusu asistan meselesi ve farklı üniversitelerden asistan arkadaşlarımızla tartışacağız bugün konuklarımız var. Itü'den Seçil Sabancı Üniversitesi'nden Çiçek ve Koç Üniversitesi'nden Büşra bizimle birlikte bugün. Ee, ama bundan önce e, size yine Üniversitelerden Haberler başlıklı bölümümüzden bazı haberler sunalım. İlk haberimiz hapis öğrencileri 11. Kitap Bizden kampanyası. Tutuklu öğrencilerle dayanışma inisiyatifi hapis öğrencilere kitap gönderme kampanyası başlattı. Ee, genel itibariyle bu kampanya Tekirdağ cezaevi için geçerli. Çünkü diğer e, cezaevlerinden henüz bir, bu konuda bir sınırlamayla ilgili bilgi alınamadı. Fakat Tekirdağ cezaevinde e, 10 kitap sınırlandırması getirildiğine dair bir haber var. Buradan hareketle 11 Ocak 2013 tarihinde Tekirdağ nolu F-Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü kararına göre hükümlü ve tutuklular yanlarında en fazla 10 kitap bulundurabiliyor. Fakat bu konuda şikayetçi olan öğrenciler bir makale yazmak için bile en az 8 kaynağa başvurmaları gerektiğini söylüyorlar. Kitaplar için sınıflandırma getirilmesinin en birinci sebebi olarak gösterilen şey güvenlik. Şöyle bir açıklama yapılıyor. Odalarda fazla sayıda kitap bulunması, kısmi ve gene, genel aramalarda e, detaylı ve sağlıklı bir şekilde arama yapılmayı engellemekte. Ayrıca kurumun fiziki yapısı ve güvenliği konusunda sıkıntılar yaşanmasına neden olmakta. E, öğrenciler ise bu konudaki şikayetlerini dile getiriyorlar tekrar tekrar ve e, tutuklu öğrencilerle danışma inisiyatifi de şöyle bir çağrıda bulunuyor. Ee, tutuklu öğrencilere on birinci kitapları biz yolluyoruz. Yolladığımız kitapların içerisine küçük bir not düşüyoruz. Ayrıca e, hapis öğrencilerden kendilerine bilgilendirme mektupları gönder, gönderilmesini rica ediyorlar. Bunun e, amacı ise öğrencilerin ne gerekçeyle tutumda, tutuklandıklarını, davalarında gel, e, gelinen aşama, öğrenim hakkını kullanamadıkları, sağlık durumları ve kötü muameleye maruz kalıp kalmadıkları hakkında bilgi sahibi olmak. Bu arada Tödy'den Ahmet dedi e, bu kitaplar sayesinde içerideki öğrencilerle dışarıdakiler arasında bir köprü oluşturup bu iletişimi sürekli kılmayı amaçladıklarını söylüyorlar. E, ve de en az 800 öğrencinin hapis olduğuna dair bir bilgi var. E, ben diğer habere o zaman geçeyim şimdi. Diğer haberin başlığı 16 üniversite öğrencisine 51 yıl hapis. Fakat e, zaten haberi sunarken de göreceksiniz. Sonu neyse ki güzel bitiyor haberin. E, haber Ardahan'dan. Ardahan'da açlık grevlerinin destek amaçlı basın açıklamasına katılan ve e, hani tabii bu iddia, iddia e, şeklinde şu. Polis panzerine taş attıkları iddia edilen tutuklu 16 öğrenci. Önce 3'er yıl hapis cezası verilmiş. Ardahan Üniversitesi'nde okuyor, okuyor bu öğrenciler. Ve e, olayla ilgili bu 16 üniversite öğrencisi hakkında e, taş attıkları iddiasıyla Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada iki gün önce sanırım değil mi? Evet, iki gün önce sonuçlandı. E, neyse ki bu 16 öğrencinin tahliyesine karar verildi. Onun dışında bir tane daha haber var. Bu haberin başlığı da tutukluluk bizi gelecekten koparıyor. E, haber şununla ilgili Dijde Üniversitesi'nin tutuklu öğrencileri, bunlar Yusuf Eren, C Ciger Hun Üzel ve Salih Tekin. Bu üç öğrenciye destek için imza kampanyası başlatıldı. E, öğrencilerin cezaevinden gönderdikleri mektup ise zaten tutuklu öğrenciler sorununu yeterince gözler önüne seriyor. Ve... E, 18 Şubat, evet 18 Şubat 2013 Pazartesi günü Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruş, duruşmalarında da destek olmak için bu imza kampanyasına biz de imza atıyoruz. Siz de atmaya davet ediyoruz. Ee, ve galiba bildiğim kadarıyla sadece imza kampanyasında değil e, duruşma günü adliye önünde olmak da önemli oluyor. Kesinlikle, kesinlikle önemli. Başka haberimiz aslında bugün e, konumuz ve e, konuklarımızdan dolayı e, haberler kısmını biraz daha kısa tutmak durumunda kalıyoruz e, bildiğiniz gibi zaten geçen haftadan da bildiğiniz gibi diyeyim gerçi henüz ikinci program olduğu için iki bölümde programımızı sunuyorduk ilk bölümde haberler vardı haberler şimdilik bu kadar bununla kapatıyoruz e, şimdi asıl hani belirlediğimiz dosya konusuna gelelim artık dosya konumuz İTÜ e, itü ve işte diğer yerlerdeki de e, asistan sıkıntıları ve asistan dayanışması ve ellide. Ve ellide, evet. de. ve 50'de evet. 50'de nedir ve e, nasıl başlıyor gibi bir durum var. Ya başlangıcı değil ama süreç aslında benim bildiğim kadarıyla İstanbul Üniversitesi'nde başlıyor. Ve hani İstanbul'da bir şeyler oluyor önce. Yani ilk başta ben mi giriş yapayım yoksa e, seçil itidan arkadaşımız, asistan arkadaşımız Merhaba, ben İTÜ'den Seçil. E, 50D ile ilgili mevzuyu İstanbul Üniversitesi'nden başlayan konusu 2009'da yaşanan bir sıkıntıydı. Ben o zamanlar öğrenciydim, henüz asistan değildim ama arkadaşlarımdan duyduğum kadarını biliyorum. 50D ile 33A arasında şöyle bir fark var. Araştırma, devlet üniversitelerinde araştırma görevlileri 50D veya 33A kadrosunda istihdam ediliyorlar. 50D'deki fark şöyle, yasada e, yüksek lisans veya doktora yapan e, öğrenciler, belirli sürelerle araştırma görevlisi olarak atanabilir diye söyleniyor. 30 çağdan tek farkı bu. Öğrenciliğe bağlanıyor olması. Ama e, da, 2009 sürecinde Danıştay kararında da yer aldığı gibi 30 çağ ve 50 değenin çalışma şartları açısından e, aralarında hiçbir fark yok deniyor Danıştay kararına göre. Bu yüzden iş güvencesi bakımından da aralarında bir fark olmaması gerektiği söyleniyor. Ya bir de ama şöyle bir durum var mesela ortada bir yasa var ama bütün üniversitelerde uygulamaları farklı bir de şimdi böyle bir evet. güzelliği varmış galiba evet farklı farklı yorumlanabiliyor bu da aslında üniversiteler özel konmalı diyoruz o kısmı bakımından önemli ve güzel ama her üniversite bunu kötü amaçlarla kullandığında daha kötüye gidebiliyor bu son süreçteki sorun da şuradan kaynaklandı geçen 2011 Şubat'ta geçen torba yasada öğrencilikten atılmak kaldırılmıştı. Lisansta da, lisans üstü eğitimde de böyleydi. Lisans üstünde öğrencilikten atılmak kalkınca az önce belirttiğim gibi 50 de maddesinden istihdam edilen araştırma görevlileri öğrencilikleri boyunca atanıyorlardı bu kadroya ve kadroları böyle devam ediyordu. E, atılmaktan kalkınca atılmak ortadan kalkınca biz ne yapacağız bu araştırma görevlerini diye düşünüp Gök Başkan Vekili Şaban Çalış sağ olsun bir e, görüş yazısı gönderiyor üniversitelere. Bu görüş yasasında da e, madem torba göre atılmak kalktı ama belli bir azami süre belirtilmişti o yasada da. Yüksek lisansta 3 yıl doktora da 6 yılını tamamlayamay tamamlayamayan e, öğrenciler öğrencilik statüleri devam etmesine rağmen bazı öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Pasu almak e, sağlık hizmetlerinden yararlanmak gibi. YÖK Başkan Vekili de gönderdiği görüş yasasında 50D'yi de sanki bir ee, öğrencilik hakkıymış gibi yorumlayıp Elde'deki araştırma görevlerin Bu sürede eğitimlerini tamamlayamazlarsa ilişkilerin kesilmesi yönünde Bir görüş yazısı gönderdi Ama bu sadece bir görüş yasıydı Hukuki bir dayanağı yoktu zaten Üniversitelerde bunu Keyfine göre uygulamaya geçti yine Demin senin dediğin gibi ben e, şey soracağım. Mesela bu 50 D'den 33 A'ya geçişi engellemek için kullanılabilecek e, bazı kararlar ya da işte e, sizin bu yok öndeki denetinizden sonra işte e, yine araştırma görevlileri ile ilgili alınan kararlardan hangi maddeler e, ve nasıl etki edebilir geçişi zorlamak amaçlı ya da böyle bir risk var mı aslında her şeyden önce? Normal şartlarda şimdiye kadar 50'den 30 çağaya geçişler zaten bölümlerin inisiyatifindeydi. Bölümler ihtiyaç duyduğunu belirtirse ve araştırma görüntüsünün başarılı olduğunu söylerse 30 çağaya geçişler devam ediyordu. Bu Ankara mevzusu şöyle oldu. 31 Ocak 1 Şubat'ta Gök Genel Kurulu'nun yapıldığı günlerde GÖK önündeydik. It, yani temelde iti olarak gittik ama İstanbul Üniversitesi'nden, Bo Boğaziçi'nden, İstanbul'daki diğer üniversitelerden, Kocaeli'den, Ankara'dan arkadaşlarımız da bize destek verdi. Ee, oradan alınan kararlar orada bize tebliğ edilen kararlar da e, şöyle bir madde vardı. Aslında bizim talebe, talep etmediğimiz ama onların bize bildirdiği madde şuydu. Azami süre içerisinde tezini bitiren arkadaşlar da eğer doktoradaki arkadaşlara bir yıl veriliyor, 50'de dede daha devam ediyor. Yüksek sastaki arkadaşlara da 6 ay veriliyor. Aslında bizim normalde şimdiye kadar gördüğümüz şey azami sürenin içinde, yani vaktinde tezimizi bitirirsek eğer doktoradaysak ekstra bir yıl verilmiyordu da başarılıysak otuz üç aya geçiriliyorduk. Şimdi sanki bu maddeyle şöyle bir durum varmış gibi ortaya çıkıyor. Tezini verdin bir sene daha 50 değilsin ondan sonra ondan sonra ne olacak? Atılacak mıyız? Uzun elimde bir sonuç çıkmıyor aslında buradan. Evet. Bir de şey varmış ya benim merak ettiğim sanırım e, bu hani e, İTÜ'de olan direnişiniz sırasında hiç Mehmet Karaca'yla yani İTÜ rektörü oluyor Mehmet Karaca. Mehmet ile bir kere bile görüşememişsiniz. Görüşememiş. Hani, o kadar uzun zamandır e, o, o kadar da önemli ve haklı bir direniş göstermenize rağmen bir kere bile karşınıza çıkmaması konuşmaması ilginç. Ama daha sonra gerçi e, bu yok yok başkanı Gökhan Çetin Say'a geldiği zaman neyse ki onunla yine İTÜ'de görüşebildiniz. Evet, yaklaşık 6-7 aydır oradayız ve sesimizi sürekli bir yerlere duyurmaya çalışıyoruz. Rektörle hiçbir zaman görüşemedik, randevu taleplerimiz olmasına rağmen. Rektör yardımcılarıyla sürekli muhatap oluyorduk ama onlar da zaten ya topu göke atıyordu ya rektöre atıyordu. Bir türlü rektörle görüşemeyince sorunun derinliğine de inemiyoruz. Ama yok başkanını İTÜ'de yakalamamız çeşitli yerlerden duyduğumuz duyumlarla oldu. Tesadüfen öğrenmiş olduk bir yerde. Sonrasında yok başkanıyla görüşme fırsatımız oldu. Peşinden de zaten az önce belirttiğim gibi Ankara'da genel kurulu da orada bulunduk. Bir de o e, şey söylemeden edemeyeceğim ben ya bir video vardı internette de izledim evet. hani o görüşmenin sırasında aslında yolda arkasından koşuyorsunuz çeviriyorsunuz ama bir şekilde ne yapıp ne edip görüşüyorsunuz arkasındaki müzik çok güzel bir videoydu. Yani kim güzel. yaptıysa ellerine sağlık gerçekten. Ee, o gün zaten e, videoya yansımayan çünkü o an telaşla biz de e, hareket ettiğimiz için videoya alamadığımız kısmı arka kapıdan girdi YÖK Başkanı. Ha. <gülüyor> biz dört kişi arka kapıya gidelim Or orada, bir orada da bir birilerimiz dursun dedik. YÖK Başkanı'nı orada gördük ve bir panik halinde görüşeceğiz e, arkadaşlarınızla görüşeceğiz şeklinde panikle girdi içeri zaten. Ondan sonra arkadaşlarımız temsilcilerimiz görüşmeye girdiler. Arka kapıları veya yan kapıları kullanmayı çok seviyorlar. Gerçekten eğer mümkünse çok fazla tercih ediyorlar. Yani. E, sanırım rektörümüz e, okulun içini iyi bildiği için onu yakalayamıyoruz. Arka kapıdan <gülüyor> yan kapıdan. Kampüs büyük olunca öyle evet. sorunlar oluyor. Şimdi aslında benim merak ettiğim iki şey var. Bunlardan birincisi şu olacak. E, şöyle bir cümle okuyorum. Bölüm içindeki 33A kadrolu araştırma görevlilerinin oranı toplam araştırma görevli sayısının %33'ünü geçemez diye. Bu evet. tam olarak ne anlama geliyor? Yani hani e, bu madde koyuluyor e, ve bunun devamında asistanlar bu kotanın hani üniversite içerisinde nasıl bir anlama geldiğini düşünüyorlar? Bu oranı neye göre belirlediler? Hiç kimse bilmiyor zaten. Keyfen bir %33 diye herhalde bir e, orada senkronize olsun diye Madem 33 aya geçiş diyoruz yüzde 33 olsun denmiş herhalde oranı aslında ilk başta bize söyledikleri az önce dediğim gibi 33 adlı araştırma görevlileri var 50 değil araştırma görevlileri var bir de aslında araştırma görevlisi olup öğretim görevlisi kadrosundan e, görevlendirilen 31 araştırma görevlileri oluyor bu oranda 33'ün demin saydığım diğer üçünün toplamına oranı şeklinde söylendi ama hiçbir bilimsel açıklaması yok yani. Hiçbir şekilde açıklayamıyoruz onu. Neden yüzde otuz üçünü bir kriter olarak koyduğunu bilmiyoruz. Ben bir de şimdi burada başka konuklarımız da var diğer iki üniversiteden. Onlara da şeyi sormak, en azından aktarım almak istiyorum sormaktan ziyade. Hani bu süreç kendi üniversitelerindeki asistanlara, işte orada çalışanlar, zaten direkt kendileri de asistanlar. Ne gibi etkileri oldu? Aslında biraz süreç aktarımı <gülüyor> alalım sizden. Çiçekten, Sabancı'dan ee, aslında şöyle asistanların, üniversitelerin zencileri olduğunu söyleyeceksek evet. vakıf üniversitesi asistanları burada da çok statüsüz kalıyor zencilerden daha kara bir vaziyetteyiz aslında bizim ne D'miz ne A'mız hiçbir statümüz yok biz elli deliller gibi yani elli de aynı koşullarda çalışıyor olmamıza rağmen hiçbir sözleşme ya da bağlayıcı hiçbir şeye imza atmış değiliz Burslu öğrenci statüsünde çalışıyoruz ki bu da idareyle olan ilişkimizde sadece öğrenci olarak anılmamıza sebebiyet veriyor. Asla okul çalışanı personeli gibi görünmediğimiz yetmiyormuş gibi sadece öğrenci olarak konuşma hakkına sahip oluyoruz bu durumda. Ve biz performans değerlendirmelerine, performans kriterlerine tabi tutuluyor olmamıza rağmen çalışan, emekçi, işçi statüsünde falan asla görünmüyoruz. Bu e, söylediklerim aslında vakıf üniversitelerinin hepsi için geçerli değil. Koç, Sabancı ve Şehir Üniversiteleri için geçerli. Geçen senelerde yaptığımız yani bizim Sabancı ile yaptığımız idari görüşmelerde şeyi öğrenmiştik aslında. Biz bu statüsüzlükten ve bu koşullardan şikayet ederken rektör yardımcımız bize çok açık bir şekilde bunu YÖK'e sunduklarını ve bunun çok daha e, cost efficient bir sistemi olduğunu YÖK Başkanı'nın da kabul ettiğini ve bunu diğer üniversitelerde de uygulamaya geçireceğini çok açık bir şekilde belirtmiştim. Biz yeni yok yasası tasarısı henüz gündemde olmadığı için bunu çok çok ciddiye almamıştık o dönemde. Yani bir takım işte insanlarla paylaşmıştık ama bunca ciddi bir şeyin üstümüze doğru geliyor olduğunu çok fark etmemiştik aslında. Ve işte şimdi İTÜ'nün de içinde yaşadığı süreç aslında bir nevi yeni yok yasasının temsili parodisi. Ve işte herkesin bizim gibi statüsüz burslu öğrenci, kuvamına getirilmesi için de yeni yok yasası aslında bütün kapıları açıyor. Ben Büşra Koç Üniversitesi'nden. Ee, aslında Çiçek'in söyledikleri üç aşağı beş yukarı aynı diyebilirim yani bizim üniversite içinde çok bir fark yok. Çünkü herhangi bir şekilde hiçbir kanuna bağlı bir çalışan durumda değiliz biz orada. Çiçek'in söylediğinden fark olarak şöyle bir durum var. Başta imza atmış olduğumuz bir kağıt var. Fakat biz ee, ...yani avukatlara danıştık... ...bu ne anlama geliyor bu kağıt... Neyin altına imza attık biz şeklinde... ...ve bunun kesinlikle bir iş sözleşmesi olmadığı... ...ve bizi herhangi bir şekilde çalışan... ...ya da işçi, emekçi durumuna sokmadığı... ...sadece bir burslu öğrenci ben... ...geleceğim, master yapacağım, yüksek lisans yapacağım... ...ve karşılığında bir burs alacağım mı... ...kapsayabilecek bir sözleşme olduğu sadece söylendi bize... ...yani hukuki açıdan aslında... Yani çalışan değiliz, herhangi bir hakkımız ve e, herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığımızda hak arama gibi bir durumumuz aslında söz konusu değil. Çünkü neye bakacağımızı bilmiyoruz, defans noktamızın ne olduğunu bilmiyoruz. Yani kim olarak hak aramamız gerektiğini bile bilmiyoruz aslında okulda. Tam olarak pozisyonumuz ne, nasıl bir şey. Yani Birazcık merdiven altı çalışanı gibi bir şey aslında, bu durum aslına bakarsanız. Ki yani aynı zamanda idari personelin ve e, hocaların yapması gereken bir takım işleri de yapıyoruz Yani belli bir çalışma yükümüzde var ki yine performans e, kriterlerimiz var. Her final ve sınav dönemi yaklaşırken bir takım mailler alıyoruz. Örneğin bu performans değerlendirmelerinin yapılacağını ve bunların bizim asistanlığımızın devam ettirilmesi açısından önemli olduğunu, burslarımızın devam ettirilmesi açısından önemli olduğunu bize hatırlatan bir takım mailler alıyoruz. Her bölüm farklı farklı. Böyle bir şey var e, açıkça e, belli edilmiyor ama fakat böyle e, daha farklı şeylerin altında bir baskı var görebildiğimiz bir baskı böyle bir sıkıntı var ve aynı şekilde bizde durumun birazcık bu İTÜ'deki olaylar sonrasında biraz daha ciddiyetinin farkına vardık sanıyorum Sabancı'da olaylar biraz daha erken başladı yani bu insanların bir araya gelmesi asistanların yönetimle görüşmeye başlaması vesaire biz bunu bu sene gerçekleştirmeye başladık yani henüz çok yeni bir araya geliyoruz ve maalesef şeyi gözlemledik insanlarda çok ciddi bir korkunun oluşmuş olduğunu gözlemledik biz aynı zamanda yani insanlar gerçekten bursunu kaybetmekten, okuldan atılmaktan ya da okul yönetiminin kendilerine herhangi bir yaptırım uygulamasından çok ciddi anlamda korkuyorlar. Ve bundan dolayı aslında vakıf üniversitesinde bu dayanışmayı yürütmek yani belki bir nebze daha zor olabilir. Çünkü herkes en azından şu an bir burs alıyorum. Şu an geçinmeme ciddi anlamda yardımcı olabilecek bir para ya da ev yardımı alıyorum. Ben bunu da kaybedersem hiçbir şey yapamam yani şu an itibariyle. Dolayısıyla bunu istemiyorum şeklinde bir endişeleri var ve gerçekten okulun böyle bir şey yapabilmesinden korkuyorlar. Çünkü okulun bunu yapmaya hakkı var mı yok mu bilmiyoruz. Bizim bir şeye hakkımız var mı yok mu bilmiyoruz. Dolayısıyla yani böyle çok ciddi bir sıkıntı var. Şöyle bir şey ekleyebiliriz aslında. Burada şeyi de yanlış aktarmamak lazım. Bir taraftan... Gerçekten para karşılığı çalışmayanlarımız da var. Yani para karşılığı çalışanlarımızın köle gibi çalışması metaforik de olsa aslında para, ya gerçekten köle usulüyle çalıştırılanlarımız da var. Onlar sadece okul ücretini ödemekten muaflar. Ama sanki okul ücreti ceplerine giriyormuş gibi bir de bunun için çalışmaları gerekiyor. Yani okuldan hiç para almadan da 15 saat haftada 15 saat asistanlık yapan arkadaşlarımız var ki bunların sayısı hiç az değil. Biz aslında şey diyorduk ee, hani... Asistan bile değil maalesef e, hani burslu öğrenciler olarak görünüyorsunuz ama burslu değil direkt hani öğrenci olarak da görünebiliyormuşsunuz o zaman hani o burs bile aslında ortada olmayabiliyormuş sanırım ben de onu şu an öğrendim kesinlikle ya. burs dediğim lüks bir şeymiş ben <gülüyor> ve bu sayede de aslında biraz asistanlığın eğitimin bir parçası olduğu söylenerek sizin de kendinizi iyi hissetmenizi sağlamaya çalışıyorlar. Aynen. Yani hem Sabancı, Koç gibi büyük üniversitelerde çalışmış olmak sizin CV'niz ve geleceğiniz için çok değerli. Ol, bu bir bu argüman pazarlanıyor. Bir de ayrıca şimdizen üzerine ne kadar güzel master doktora eğitiminizin süresince ders vermeye başladınız. Bundan iyi deneyim mi olur? Bununla pazara giriniz. sene evet. 6 sene o deneyimle. Yani... Zaten özet şu sanırım, par pardon sesini kestim. Evet. Özet şu sanırım, e, hani 50 D ile başlıyorsun, 6 sene boyunca çalışıyorsun, hatta şöyle diyeyim sömürülüyorsun. Daha sonra 33'a geçemeden atılıyorsun. Bu oluyor galiba. Aslında yani bunun tamamen bir ürün olarak asistanlığın tamamen bir ürün olarak pazarl pazarlanan bir şeye dönüştüğünü söyleyecektim ben de yani. Hani bu prestijli bir şey ve yani bundan daha iyi ne isteyebilirsin ki ne düşünebilirsin ki yani o parlak bir dünyaymışçasına pazarlanan bir şey aslında ve yani şey arkadaşlarımız bu herhangi bir burs almayan sadece okul ücretinden muaf olan arkadaşlarımız bunun sonucunda aslında kendi istekleriyle bile asistanlık yapabiliyorlar. Yani öyle bir duruma gelindi ki bu pazarlama, bu ürünü parlatma ve bu ürünü artık herkesin gözüne sokma. Bakın insanlar arayıp da bulamıyor, insanlar asistanlıklarından kovuluyor. Siz bunu bulup da bunuyorsunuz benzeri bir mantıkla bir pazarlama söz konusu aslında. Ve o ciddi bir sıkıntıya yol açıyor yani. Hem e, okulun işleyiş açısından hem de bu dayanışmanın devam ettirilmesi, sürdürülebilirliği açısından ciddi sıkıntılara yol açıyor. Örgütlenme açısından da şöyle çok ciddi bir sıkıntı var önünde. Az önce Büşra'nın söylediği şey çok doğru. Yani insanlar öncelikle ne yapacaklarını ve neye ne kadar bir şey söyleme hakları olduğunu hiç hiçbir şekilde bilemiyorlar. Çünkü öyle bir hak düzleminden konuşmuyoruz zaten. Bizim sigortamız bile yok. Ya ta, tam anlamıyla merdiven altı çalıştırıyoruz. Yani hatta öyle bir şeyle de dalga geçiyorduk. Kalbur eğitim alıp merdiven altı eğitim veriyoruz falan gibi. Yani... Aslında bizim A'mız D'miz de hiç olmadığı için, ve hiçbir senin yani sigortamız da sadece işte ak sigorta ya da koçta ne var koç alians mı ne ya yapı, yapı kredi, kredi. <gülüyor> şaşırdınız <gülüyor> sadece özel sigorta üstünden sigortalandığımız için yani hiçbir sendikal örgütlenme sürecine de tabii ki dahil olamıyoruz yani evet hani sendikal süreçleri de hani şey yapabiliriz, eleştirebiliriz falan ama öyle bir düzlemin bile olmadığı bir noktadan bahsediyoruz aslında. Sürekli bir de işte Amerika örneği veriliyor bizim hocalarımız ve idarecilerimiz tarafından. Hepsi Amerika'da okuyup geldikleri için falan. Halbuki hiç Amerika'da işleyen sistem de böyle değil. Yani Amerika'da da çok ciddi örgütlenmeler, ciddi sendikal örgütlenmelerin olduğu bir şeyden bahsediyoruz, ortamdan bahsediyoruz ama biz kim söylemişti? Mimar Sinan'dan bir arkadaş söylemişti. Batı'nın bütün kötülüklerini, ahlaksızlıklarını doğunun bütün yavanlığıyla birleştirerek bir yeni yok tasarısıyla gündemdeyiz. Peki ben şeyi de sorayım. Mesela bölümler arasında bu işle işte bir farklılık var mı? Hani farklı bölümler. Okul içinde, aynı evet, okul içinde. Çok, çok ciddi farklılıklar var. Yani bizde mesela bir herhangi bir haksızlık hukuksuzluk demeyelim artık hukuk yok çünkü burada herhangi bir haksızlığa karşı çıkmasında da engelleyen şey aslında insanların daha çok bu hocanızla karşı karşıyasınız ve sizin yaptığınız her şey aslında hocanız tarafından belirleniyor yani siz özellikle bir dersin asistanı değil de bir hocanın asistanıysanız çiçek sulamak hocanın özel kargolarını göndermek arabasını satacaksa arabasını satmasına yardım etmeye kadar gidebilecek birçok şey olabilir ama bir ders asistanıysanız da yükünüz inanılmaz ağır olabilir. Yani quizler, midtermler, finaller, bunları notlamak, şu bu falan gibi. Ve laboratuvarda çalışanlarla tabii ki işte şeyde çalışanlar, ders asistanı olanlar arasında falan çok ciddi fark var. Zormuş hayat asistanlar için tekrar <gülüyor> anladık. Ee, şimdi bir şarkı arasına giriyoruz. Gogol Bordella, Start Wearing Purple. Hayır. <gülüyor> All your sanity And wits they will all vanish I promise It's just a matter of time So yeah Start in the purple in the purple Start in the purple For now All your sanity And wits they will all vanish I promise It's just a When you were at 20 And I was 20 But thought that So many years from now A purple little little little Will be perfect For dirty ложечке дуп Şimdi şeyden devam edelim biz. Ee, aslında biraz önce İTÜ'den bahsediyorduk. İTÜ'den gelen asistan arkadaş Seçil'le de e, söz vermiştik. O da aktarım yapmıştı. Fakat bu aktarım sanırım birazcık eksik kaldı. Kısa İTÜ... oldu biraz. Evet aynen öyle. Birazcık kısa oldu. Sonuçta çünkü evet Itü'de de e, 7 ay içinde 60'a yakın araştırma görevlisi arkadaşınızın işine son verildi. <gülüyor> İTÜ'de biraz nasıl işledi? O süreç nasıl gelişti? Senden biraz aktarım alalım o zaman Seçil. Tabii. Ee, az önce bahsettiğim yok görüş yazısı İTÜ'ye Ağustos ayında gönderilmişti. Tam da o dönem bizde rektör seçimi, rektör değişimi dönemiydi. Eski rektörün döneminde geldi yazı ama eski rektör bunu uygulamadı. Tam zaten gider ayak gelen bir yazıydı. Yeni rektör gelir gelmez ilk olarak bu e, yazıyı uygulamaya ve insanları araştırma görelerini işten çıkarmaya başlamıştı. Biz de Ağustos ayından itibaren neredeyse... 23-25 arası bir top, e, sayıda toplantı yaptık. Her hafta toplantı yapıyoruz. İnsanlara derdimizi anlatmak e, araştırma göre, önce araştırma görevlerinden başladık. Böyle bir şeyden haberdar olsunlar diye. Şöyle bir şey var bir yandan da. Bu yazı bizden önce, e, Yıldız, önceki sene Yıldız Tekne'ye, İzmir Yüksek Teknoloji'ye de gönderilmiş ama oralarda böyle bir tepkiyle karşılaşılmamış. İşten çıkarılanlar olmuş. Sonra ya, başka yerde devam etmişler ya dava açmışlar davaları devam edenler vardı İTÜ'de de biz toplantılarla başladık sonra basın açıklaması yapalım dedik bir basın açıklamasıyla bir şey kazanamayacağımızı elbette biliyorduk ama sesimizi duyuralım derdimiz nedir onu anlatalım dedik imza kampanyaları yaptık üniversitemizi terk etmiyoruz dedik makine fakültesinde sabahladık sonra e, baktık hala bir cevap alamıyoruz biz buradayız kararlıyız gitmiyoruz diyerek rektörün önüne çadır kurduk rektörünün önü çok görünür olmadığı için o çadırı kampüsün merkezine taşıdık daha sonra. Sonra kış geldi. Daha da kalıcı olduğumuzu da belirtmek için karavan getirdik oraya. Şimdi orada hafta içi gece gündüz orada nöbet tutuyoruz. Gündüz nöbeti, gece nöbeti ayrı oluyor. Karavanda kalıyoruz zaten. İTÜ'deki bu dayanışmayla birlikte, İTÜ Asistan Dayanışması'nın kurulmasıyla birlikte daha sonra az önce Büşra'nın da dediği Koç'ta, Boğaziçi'nde Otlü'de, Hacettepe'de de Asistan dayanışmaları kurulmaya başladı, başlandı. Bu şekilde üniversitelerde artık asistanlar bir araya gelmeye, bir e, dayanışma sergilemeye başladılar artık. Evet. Peki e, Ankara'ya gittiniz, yok binası önünde, e, sabahladınız, beklediniz, ertesi gün akşamına bir sonuç çıktı ama aslında biraz ondan da bahsedersek iyi olabilir sanırım. Siz e, Ankara'ya giderken neyi talep ettiniz? E, Ankara'da o e, genel kuruldan çıkan kararlar, araştırma görevlileri ile ilgili e, kararlar nelerdi? Ankara'ya giderken üç e, temel talebimiz vardı. Bir, işten atılan e, arkadaşlarımızın işe geri iade edilmesi iki azami süre uygulamasının kaldırılması, 3 33 aya geçişlerin e, önünü kapayan kriterlerin kaldırılmasıydı. Aslında YÖK Başkanıyla İTÜ'de görüştüğümüzde 33 ile ilgili kısmı zaten orası bizle ilgili bir kısım değil. Ya, bu olayın iki boyutu var. Bir azami süre, bir de 33 aya geçiş diye. O da belirtmişti. 33 aya geçişler aslında üniversitelerin inisiyatifinde olan şeyler. O yüzden YÖK'ten e, çıkacak kararların zaten işten çıkarılan arkadaşların geri alınması ve azami sürenin durdurulması ile ilgili olmasını bekliyorduk. Çıkan kararlar şu şekildeydi. Bir e, işten çıkarılan arkadaşlar işe resmi gazetede ilan edildikten sonra işlerine geri dönecekler ama bu geri dönüş işe iade şeklinde mi olacak yoksa atama şeklinde mi olacak onu bilmiyoruz yani. Resmi gazetede yayınlanması da 1-2 hafta içinde gerçekleşecek sanırım. Orada netleşecek. İkincisi bu e, işten işe geri alınan arkadaşlar hazirana kadar tezlerini bitirirlerse 2013 aralığına kadar e, 50 dil olarak istihdam edilmeye devam edilecekler ama sonrasında ne olacak? Yine aynı sorun var. Sonrasında tekrar işten atılacaklar, 30 çay mı geçirilecekler belli değil. 4. maddede, 3. madde az önce söylediğim bizim istemediğimiz ama YÖK'ün bize belirttiği maddeydi. Son maddede aslında yine bizim için önemli e, bir sıkıntı doğuran maddeydi. Bu azami süre içerisinde asker, askerlik izni, sağlık izni ve doğum izni gibi izinleri saymamıştı. Yani o izinleri de süremize dahil etmişlerdi. Öncesinde torba yasadan önce böyle bir şey yoktu. Zaten o zamanda da e, herkes bilir ki azami e, torba yasadan önce zaten atılmak denen şey olduğu için... Ee, süresi olan araştırma göreleri zaten 33 ay geçirilmezse atılıyordu ama o sürelerin içinde doğum iznini saymıyorlardı, sağlık iznini saymıyorlardı enstitüllerden aldığımız süreden sayılmayan izinler vardı adı üzerinde o izinler sayılmıyordu ama bu süreçte o izinleri de saymışlardı. YÖK'ten aldığımız kazanımlardan bir de buydu. Askerlik izni, doğum izni ve sağlık iznini artık azami sürenin içine dahil etmeyeceğiz. Aslında bu bayağı önemli bir kazanım. Bir de sanırım şu var. E, resmi gazetede aslında bu e, yönetmelik nasıl bu yönetmeliğin nasıl çıkacağı da bayağı bir önemli, önemli ve bu sürecin takip edilmesi gerekiyor sanırım değil mi? Evet, mutlaka gerekiyor. Zaten az önce saydığım maddelerde de e, bazı sıkıntılar olduğunu nasıl. E, Yönetmeliğe nasıl yansıyacağını bilmediğimizi de belirtmiştim. İşe iade mi olacak yoksa hı hı. yeniden atamamam mı olacak ya da bu maddeler otuz çağının önünü engelleyecek mi onları bilmiyoruz. Ama bir yönetmelik değişikliği şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Evet özellikle bu üçüncü maddenin hani bir kesinliği olmasa da engelleme ihtimali olabilir. Aslında evet. bu yüzden süreci takip etmek bayağı önemli. Bu üçüncü madde aslında yok yasa tasarısında da geçen maddeydi yökyasa tasarısında geçen maddeyi bize bildirirken o maddeyi de söylemiş oldur ama yani bu kazanımlara seviniyor olmakla beraber bir yandan da tehlikelerinin farkında olduğumuz, farkındayız hı hı. ve bunun için neler yapabiliriz diye sürekli istişare halindeyiz zaten. Evet. Ee, sen... O zaman vakıf üniversitelerinden gelen arkadaşlarımıza şeyi soralım. Benim bildiğim kadarıyla şu an vakıf üniversesi, vakıf üniversiteleri kendi aralarında bir örgütlenme için uğraşıyorlar. Vakıf dayanışma diye bir şey var. O süreç nasıl bir süreç? Evet, vakıf dayanışma diye bir şey var. Bu daha çok bilgideki sürecin aslında paylaşımı, bilgideki sendikalaşma sürecinin. Ve daha sonra işte aslında altı artı birden ilk yoğun atılmalara bilgide yaşanmıştı. Ben o zamanlar bilgide öğrenciydim. Ve sendikalaşma faaliyeti de işte bu süreçle paralel gitmişti. Bilgide ki hem sendikalaşma sürecinde yaşanılan işten atılmaların hem de altı artı 1'de yaşanılan 6 artı bir sonrasında uygulamasının yürürlüğe konması sonucunda yaşanan dava süreçlerinin bilgi aktarımı üstüne kurulmuş bir platforma vakıf dayanışma. Daha sonra işte Maltepe'deki uygulamalarla, Yettepe'deki uygulamalarla falan da daha işte biz e, bütün vakıf üniversiteleri, yöneticileri, CEO'ları, mütevelli heyetlerinin örgütlendiği platformlar var. Biz neden vakıf üniversitesi çalışanları olarak örgütlenmiyoruz ki gibi bir fikirden yola çıkılarak aslında başlandı bu süreci. E, onun dışında vakıf üniversitesi asistanları olarak iletişimeye yeni yeni başladık aslında vakıf dayanışma altında da gelişmedi. Bu çok asistan dayanışması altında gelişti. Bizim aslında Sabancı'da, az önce Büşra'nın bahsettiği Sabancı'daki hareketlilik biraz daha erken başladı dediği aslında vakıf üniversitelerinde şöyle bir sıkıntı var. Birçok hareketlilik, birçok hareketlenme oluyor farklı konularda. Sadece asistanlığa ilişkili değil. Fakat bunların aktarımı yapılamıyor. Çünkü bu üniversitelerde asistanlar en, fa, en az iki sene ...yani master ise iki sene en fazla... doktora ise en fazla beş sene kaldığı... ...ve herhangi bir asistan... ...iç iletişiminde olmadığı bir ortamda serpildiği için... ...burada bir aktarım olamıyor. Yani biz beş sene önce Sabancı'da ne olduğunu bilmiyoruz... ...çünkü beş sene önce orada olan kimse yok şimdi. Ve hocalarla asistanları arasında... ...çok sevimli, çok mütevazı... ...ve çok hoş bir ilişki olmasına rağmen... ...tabii ki her ortamda hocalarınızla... ...karşı karşıya geldiğiniz için... ...pozisyon olarak... Bunu da onlardan aktarmasını bekleyemiyorsunuz. Ee, bu noktada çok ciddi bir aktarım sıkıntımız var. Biz o yüzden bir şey bloğu düşünmüştük. Sabancı hareketliliklerinin tarihini toplayabileceğimiz bir blok düşünmüştük geçen sene. Ama bunu harekete geçiremedik daha sonra e, hala gündemimizde. Bizdeki ama asistanların bir araya gelmesinin sebebi geçen sene çok keyfi bir şekilde e, yol yardımının bir anda kesilmesi ve herkesi kampüste yaşamaya itmek gibi bir karar almasıyla başlamıştı idarenin. Biliyorsunuz Sabancı Tuzla'da, yani hiçbir yerin ortasında ve bize verilen bursu yardım adı altında verdikleri için, ki bu da çok sorunlu ama bu çok uzun bir hikaye tabii, istedikleri gibi bu yardımla oynayabiliyorlar. Yardımın i̇şte miktarı ile ya da yardımın biçimiyle. Bu yol yardımının kesilmesi üstüne bir şey başlamıştı. Ve biz bir haftalık bir greve gitmeyi falan planlayan 200'e yakın insandık bir noktada. Fakat daha sonra insanlar tabii derslerine girmemeyi göze alamadılar. Çünkü hocalarıyla, yani tez hocanın dersine girmediğin bir işte şey, ortam. Tabii ki olanaklı olmadı çok. Ve aslında buradaki hareketliliğin önünü baltalayan en temel şeylerden biri de bu oluyor. Yani hoca patron arasındaki şeyin olmaması sınırın olmaması ve bunun ıı, sürekli oynuyor olması. Bizde yeni yok yasası üstüne çok çok bir şey olmadı. Aslında hareketlenme olmadı. Çünkü yeni yok yasası bizdeki durumu her yere yaymayı hedeflediği için ve Sabancı işte ve işte Sabancı'da uygulanan sistem aslında Boğaziçi ve Otütü'de de uygulanan sistem. İşte bu prestijli üniversitelerde uygulanan bir sistemse zaten iyidir bu sistem diye bakılarak aslında şeyden de çok çok bir yankı uyandırmadı. Ya şimdi bir taraftan gerçekçi olalım. Yeni YÖK'e karşı öyle çok fazla örgütlenebilmiş bir şey de yok hani Sabancı'nın dışında devlet üniversiteleri veya hani Anadolu'nun bir yeri, İstanbul'dan gerçi tuzla Anadolu olabilir. <gülüyor> Sabancı Anadolu'da olabilir o başka bir şey ama hani mesela İstanbul'un dışında o Anadolu üniversitelerine veya İstanbul'da da öyle bir örgütlenebilmiş bir hal yok maalesef. Şöyle bir durum var. Ee, Ankara'ya gidip Ankara'dan döndükten sonra İstanbul'daki üniversitelerle o ünivers İstanbul'daki üniversiteleri üniversitelerin araştırma görevlileriyle e, ortak toplantılarımız devam ediyor zaten. Genel olarak devlet üniversitelerinde de bir asistan genel bir asistan dayanışması ağı kurulmaya başlandı. Bir yandan zaten Vakıf, vakıf Üniversitesi'ndeki arkadaşlarla da iletişim halindeyiz. Ee, yeni yok etasına karşı direniş artık başlıyor gibi düşünebiliriz yani. Asistan Asistan ayağında ama ayağı. <gülüyor> evet. Öğrenci ayağında devam ediyor tabii ki de. <gülüyor> Orada o konuda da çalışmalarımız sürüyor. Ee, şimdi bir şarkı daha girelim ve sonra asistanların genel sorunları hakkında konuşmaya devam edelim. Nadan önce ben sokak kızı. kıyımına doğru üç farklı üniversite kıyımıyla alakalı üç farklı üniversiteden arkadaşlarla konuştuk ettik şimdi bir de e, genel olarak asistanların ne gibi problemleri ne gibi sorunları var vakıf üniversitelerinde farklı problemler var devlet üniversitelerinde çok daha farklı problemler var bunlara dair biraz konuşsak aslında itü'den seçil seni başlayalım <gülüyor> evet e, vakıf Üniversitesi'ndeki arkadaşlar muhtemelen daha büyük sorunlar yaşıyorlardır. Bizdeki sorun şöyle olabiliyor. Bize hep e, Amerika'yı, Avrupa'yı örnek gösteriyorlar ama oralarda bir e, research assistant vardır, bir teaching assistant vardır. Yani bir derslerle ilgilenen uygulamalarla, laboratuvarlarla ilgilenirler veya diğerleri de araştırma yaparlar. Türkiye'deki devlet üniversitelerinde biz hem teaching assistant'lık yapıyoruz, hem research yapmaya çalışıyoruz. Ama dersle, derslerle ilgilenmekten, derslere girip uygulama yapmaktan, ders anlatmaktan, sınav okumaktan research yapmaya fırsatımız olmuyor. Aslında bu azami süre sorunu burayla da alakalı bir yerde. Biz doktora tezimizi yazmak için araştırma yapmamız lazım. Ama e, bu tarz işlerle uğraşmaktan kendi doktora tezimiz için araştırma yapmaya fırsat bulamıyoruz. Böyle sıkıntılar oluyor. Ama sanırım vakıf üniversitesinde daha büyük sorunlar vardır yani aslında bu research assistant ve teaching assistant durumunun bir arada var olması bizde de aynı şekilde bu problem yani yaşanıyor. Hatta direkt bizim görev tanımımız bu şekilde bu yani olmayan görev tanımımız diyelim aslında resmi olmayan gayri resmi görevimiz. Yani araştırma ve öğretim asistanı şeklinde geçiyor ve ikisini de yapmamız bekleniyor. Ama e, hani benim kafamda en temel problem Vakıf Üniversitesi'ndeki asistanların çok fazla başka problemler de var ama bir kere sigortasız olunması ve bu sigortasız olunmanın ne kadar ciddi bir problem olduğu da yani yavaş yavaş herkes tarafından farkına yani varılan bir şey olmaya başlandı. Çünkü insanlar şöyle bir şey düşünüyordu, sigortalı olmak neden önemli? Yani biz sonuçta o kadar tehlikeli bir iş yapmıyoruz, işte inşaatta çalışmıyoruz, ne bileyim bir yerden ayağımız kayıp düşüp ölme gibi bir riskimiz yok gibi bir şey işte sağlıksız koşullarda çalışmıyoruz e, fena da para almıyoruz şimdi neden sigorta bu kadar önemli bunu gerçekten yeni yeni yani bunu söylemek tuhaf duymak tuhaf gelecek belki size ama yeni yeni idrak edilmeye başlanan bir şey oldu bizim açımızdan ee, ve hani aslında bunun tamamen hukuksuz bir çalışma sisteminin önünü açan ve bize her şeyi yaptırabilecekleri her şeyi e, isteyebilecekleri ve bizim de buna karşı herhangi bir hak iddia etme ya da hak savunma durumumuzun olmadığı bir problem olduğunu yeni anlamaya başladı herkes ve bunun çevresinde bir yavaş yavaş örgütlenme olmaya başladı. Az önce şey söyledi bu yol yardımının kesilmesi meselesini söylemişti. Aynı şey bizde de gerçekleşti yol yardımının kesilmesi fakat biz asıl olarak bu sigortasızlık üzerinden hareket ederek sigortasızlık üzerinden bir örgütlenme yürütmeye başladık. Böyle bir sıkıntımız var. Onun dışında yani yine herhangi bir görev tanımımız ve herhangi bir e, hukuki düzenimiz olmadığı için kimin ne iş yaptığının belli olmaması, kimin kaç saat çalıştığının belli olmaması, yani bunların tamamen keyfi, yani hoca ve öğrenci arasındaki ilişki üzerinden yani gayri resmi tamamen enfomer yollarla düzenlenen bir şey olması. Dolayısıyla burada herhangi bir hak ihlaliyle karşılaştığımız zaman da hayır bunu ben yapmamalıyım ya da bunu ben yapmıyorum deme gibi bir şeyin kesinlikle mümkün olmaması gibi bir durum var. Yani işte bazı hocalar belki hoşgörü gösterip ki hani zaten böyle bir durumda hoşgörü diye bir kelimenin var olması ciddi bir problem yani. Hani Hoşgörü üzerinden bir çalışma koşulunun belirleniyor olması çok büyük bir problem. Ancak işte hocalar hoşgörü gösterdiği takdirde böyle bir e, ben bunu yapmasam etmesem gibi bir şey belki söz konusu olabilir ama onun dışında kesinlikle düzenlenmemiş işte rastgele bu şekilde yürüyen bir çalışma sistemi var ve bence bu sigortasılık ve sigortasılıkla alakalı olarak bu rastgelelik en önemli problem olabilir vakıf üniversitelerindeki. Se Seçilin dediğine artı bir şey söyleyebilirim belki. Bizde research ve teaching assistance'ı aşağı yukarı ayrı gibi görülüyor ama işte senin dediğin gibi Büşra yani her şey çok rastgele ve rastlantısal gerçekleştiği için kimin ne koşullarda çalıştığını da bilemiyoruz aslında bir taraftan. O yüzden şimdi Koç Üniversitesi ile paslaşarak bir asistan anketi yap yapmaya Hı -hı. çabalıyoruz. Yani daha önce bu Yıldız'da yapılmış, Yıldız'da yapılmış örnekleri var. Heidelberg Üniversitesi'nde yapılmış ve epey ilham vermiş öğrenci hareketine bir e, anket var. Bunun aslında az çok şeyi amaçlıyoruz. Kim ne kadar sömürülüyor? anlamaya çabalıyoruz. Belki bunu anlayabilir. Yani bu bilgiye bizim taraf yani bizim durduğumuz taraftan bu bilgiye sahip olmak belki bir taraftan da bir direnişe önayak olabilir gibi bir fikirdeyiz. Ama e, kimin ne kadar sömürüldüğünü tam olarak bilemesek de şey çok açık. Eğer doğru yani bizden istenen zamanda eğitimimizi tamamlayamazsak mesela İTÜ'de ya da herhangi bir devlet üniversitesinde 50 D'yi kaybediyorsanız ...bizde para ödemek zorunda bırakılıyorsunuz. Yani bizde mesela işte... ...çok ciddi... ...biz haftada 20 saat üstünden... ...mesela full burslular haftada 20 saat üzerinden çalıştırılıyorlar. Bu e, genelde 20 saati aşıyor. Fakat bu... ...saat üstünden zaten hesaplanmadığı hiçbir şey, ...yani çalışma düzeni saat üstünden hesaplanmasa da... ...paralar verilen para saat üstünden hesaplandığı için... ...çok da kârlı alınmıyor. Fakat siz bu yükün altında... ...eğer gerektiği zamanda tezinizi yazamazsanız... ...okula para ödeyerek... Eğitiminize devam etmek durumundasınız. Ve okula para ödeme pozisyonuna düştüğünüz an, yani eğitiminizi uzatma pozisyonuna düştüğünüz an, sizin asistanlığınızı da elinizden alıyorlar. Yani çünkü bu eğitiminizin bir parçası olduğu için, eğitiminizin de bitmesi gereken dönemde eğitiminizin parçası da bitmiş oluyor. Ve siz bu durumda e, asistanlığınızla cebelleştiğiniz ya da farklı sebeplerle, gereken vakti ayıramadığınız tezinize hem okul parası ödeyerek hem de çalışamayarak devam ediyorsunuz. Hem de dışarıda iş arayarak devam etmek zorundasınız. Bu asistanların en ciddi problemlerinden bir tanesi. Bir de bu statüsüzlük meselesi tabii. Bugün mesela e, servislerle ilgili bir, bir şey için idareyle görüşüyorduk. Biz hala sadece şey olarak görünüyoruz. Personel olmadığımız için işte e, lisansüstü öğrenci dışında herhangi bir şeyimiz olmuyor. Taleplerimiz de hep lisansüstü öğrencilerin talepleri kapsamında değerlendiriliyor. Halbuki asistanların gidiş geliş saatleri de hiç kale alınmıyor bu durumda ya da asistanların çalışma saatleri. Aslında bu asistan sorunlarının temelinde hepsinin temelinde iş güvencesi yatıyor diye Kesinlikle. düşünüyorum. Yani Vakıf Üniversitesi'nde de, e, Devlet Üniversitesi'nde eldeli elde istihdamlı araştırma görevlerinde de iş güvencesiyle ilgili problemlerden kaynaklanıyor bu. Yeni yok yasa tasarısına baktığımızda aslında sadece bizle değil, bizden üstteki kadro, bizden üst seviyedeki kadro derecelerine de yavaş yavaş sıranın geldiği görülebiliyor açıkça. Bu yasa bu şekilde geçerse ve bu şekilde devam ederse yok, aslında iş güvencesi üniversitelerde, akademide herkes için ortadan yavaş yavaş kaldırılmaya başlanıyor. Bu nedenle de yok tasarısına karşı hocalarla, öğrencilerle, asistanlarla hep birlikte bir direniş sergilenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. O çok önemli çünkü yani böyle süreler uzatılıyor işte lisans süreleri uzatılıyor doktora süresi uzatılıyor artık sonra kim bilir kim bilir ne olacak artık seksenimizde hepimiz profesörler olacağız böyle <gülüyor> minnoş minnoş o cidden ama her yere sıçrayan bir durum ya yani hani mesela bir tek üniversitede de değil hani bir taraftan her yere her yerde olan o güvencesizleştirme durumu evet. üniversitede istirahat etmeye bütün başladı. Dev, neredeyse bütün devlet kurumlarında yapılmaya başlanan ve yapılmaya devam eden şey. Ee, bugünlük yayını birazcık toparlamamız gerekiyor. Ee, söyle Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani herhalde sadece şey ekleyebiliriz. E... İlişim adreslerini ekleyebilirsiniz. İçeride e, kullandığımız bir blog sayfamız var. 3 asistan dayanışması nokta var. E, Facebook'tan asistan dayanışması var ve Twitter'da da hocama e, dokunma hesabımız var. Tamam bu kadar. Ee, şimdi programı kapatmadan geçen hafta da yaptık. Kalabalık bir ekibiz. E, dinleyici kitlemiz çok fazla. Bu hafta da bir doğum günümüz var. İyi ki doğdun Semiha diyerek programı kapatıyoruz. <gülüyor> ee, bizden sonra yayınan Nartex giriyor. Nartex'in gündemi Bizans döneminin İstanbul'u, forumları, anıtları, limanları, hipodrom, kiliseleri ve İstanbul'da yaşam. Nartex her cuma saat 8'de Nor Radyoda Programımızı Denek Hayatım, Sakin'in Denek Hayatım'la kapatıyoruz. Ee, şarkı Ankara-İstanbul arasında hızlandırılmış tren, tren seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı trenin aşırı hızdan dolayı radyan, raydan evet. çıkmasından sonra yazılmıştı. O zamanlar e, Binali Yıldırım Ulaşım Bakanıydı, hala Ulaşım Bakanı. Bakanlığın ismi kesin değişmiştir. Şu anda çok pis yazıyor olabilirim. Buradan da kendisine selam edelim. Ee, gelen ve bize programımızda destek veren asistan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Ve hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Eğer uslu çocuk olmayı bırakırsanız bir, bir gün, gün bal borsunu borsunu bors. bile görebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. I'm not afraid. Teknik Üniversitesi oldu? Bizi bir de işi işte dedi ki evlendir, sen gittin dedi, dedi buralara Teknik Üniversitesi'nin adı vardı. Oradaki manzara beni ürküttü. Niye ürküttü biliyor musunuz? Yani baktım bir yaz günde gençler, kız, erkek bir arada oturmuşlar filan bahçede. Şaşırdım burada ben yoldan çıkardım Bana bak arkadaş dedin Dedin ne Dedin sen bir vatandaşsın Asistanlık mantık Bizi kurtar mı Piyazı ben, Var dedi çekil be Arkasından baltasını Bile Bile Bile Bile Kanun var dedi, çekil de Arkasından baltasını bile Bile, bile, bile, bile. Bal porsu, bitti. Oh Gott. Jelly klingt nach Händen. Richtig, aber was? Also, was ist das? Ah, uh ah. -uh. Bek Üniversitelerden öğrencilerin hazırlayıp sunduğu program. Baltimore. Her Cuma 19-20 arası Nor Radyo'da.